Bedeviler kafirlikte ve münafıklıkta Allah'ın indirdiğini anlamamakta ziyadesiyle aşırıdırlar. Yani normal gavur da değiller. Gavurlukları da berbat, insanlıkları da berbat, nezaket yok. Ben buraya oturabilir miyim demeden seni kaldırıp bir yere oturabilecek, devesi senin otlağından otlarken iki ot az aldı diye seni vurabilecek kadar Baya kaba saba Medeniyet tanımayan insanlık tanımayan kimselerle bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugün Hiçbir medeniyet Hiçbir nezaket Hiçbir idrakle Kıyas edemeyeceğimiz kadar Nazik bir hayat yaşadı Onların bütün kabalıklarına karşı Rahmetellil alemin Olarak muamele ederek Onlardan bile Allah'ın Beğendiği kullar çıkardı en basit örneği bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ziyaret için gelmiş. <gülüyor> Müslüman, Müslüman olmuş ama kabalık kabalık gene. Efendimiz aleyhisselam da o arada bir çocuğu öpüyormuş. Diyor ki, Muhammed, böyle kaba saba adam, Muhammed, siz çocukları öpüyorsunuz Bizde on tane çocuğu olur adamın da Hiçbirini öpmez demiş Delikanlı adam öyle Kazak erkeği çocuk öpmez Efendimiz aleyhisselam dönmüş Buyurmuş ki Allah size kalbinize merhamet vermediyse Ben ne yapayım size demiş En basitinden Hadisi şeriften öğreniyoruz ki Adamlar çocuklarını öpmemişler hiç Kendi çocuklarını bile Öpecek kadar merhameti olmayan insanlardan insanlığı kurtaran bir nesil çıkardı.